...Kur'an Kavramları. Hazırlayan ve sunan Ahmet Kalkan. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler. Bugün... itikaf konusunu gündeme getireceğim. Ramazanın son on günlük dilimine girmek üzere olduğumuz şu günde, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, her sene Ramazanın son on gününde devamlı yerine getirdiği ve hiç ihmal etmediği itikaf gibi unutulmaya yüz tutmuş, ama hepimizi unutulmaktan kurtaracak güzel bir sünnet-i davet manasında itikafı gündeme getirmeye çalışacağım. Her şeyden önce şunu bilmeliyiz ki, içinde yaşadığımız modern hayat, bize öylesine yanlış hususları dayatıyor ve fıtratımıza kendimizi öylesine yabancı kılıyor ki, giderek Rabbimizi unutmaya başlayan, Rabbimizi unutmamızın daha dünyadaki basit bir cezası olarak kendimizi de unutma durumunda olduğumuz, fıtratımızla uyum içinde olmadan tüm yaratıklarla aynı dili konuşan kardeşlik özelliğine uymayan acayip yapılar sergilemeye başladık. Rabbimizi ve kendimizi unutmanın getirdiği bir problem olarak, İş yerimizde, sokaklarda, caddelerde, eğitim kurumlarında, evlerimizde, çevre şartları diyerek kendi içimizdeki şartları öne çıkartamamanın getirdiği, Müslüman olduğumuzu unutuvermek, kendimizi, Rabbimizi unutuvermek gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte Ramazan tam bu anda bize, Kurtarıcı nefesiyle geldi, ölümcül hayatımıza yeni bir ruh verdi. Bunun zirveye ulaşması, eksik kalan yerlerini tamamlaması için Ramazan'ın orucun getirdiği, Kur'an ayı olmanın getirdiği bereket itikafla taçlandırılırsa, yerinden oynatılan taşlar yeniden ikame edilecek, ölümcül ruhlarımız dirilecek. Fıtratımıza döneceğiz ve kulluk görevimizi nerede bıraktıysak oradan alıp zirvelere doğru taşımaya çalışacağız. Nedir itikaf? İtikaf kelimesinin kökü ayın, kef, fe. veya akefe kelimesinin masarı olarak Anlamı bir şeye yapışmak, tutunmak, ondan ayrılmamak, kendini bir şeye vermek. Yani bir şeye vakfetmek, bir şeyle meşgul olmak, vaktini onunla doldurmak. Yine sürekli bir şey içinde kalmak, inzivaya çekilmek gibi anlamlara geliyor. Lügat anlamları böylesine geniş olduğu ama hepsinde ortak olarak kendisini bir şeye vakfetmek, bir şeyle meşgul olmak anlamını e, öne çıkartan bir yaklaşım, itikafın terim anlamında kendini gösteriyor. Bu tabii ki tümüyle insani bozulmanın ikamesi manasında bir mescit veya mescit hükmündeki, cami hükmündeki bir yerde ibadet için özel şekilde beklemek ve bulunmak demek itikaf. Yine itikafı Ramazan ayı içinde ve bazen de diğer farklı zamanlarda günler ve geceler boyu bir camiye kapanarak, zaruri olmayan bütün dünyevi faaliyetlerden uzak bir şekilde kendisini tamamen ibadete ve tefekküre hasretmek demektir. İtikaf yapana mutekif denilir. İtikaf, müminlerin Allah için her şeylerini feda edebilecek bir bilinç kuşanmak maksadıyla, Delirli bir süre özellikle Ramazan ayının son on günü içerisinde kendilerini on gün boyunca veya imkanları daha arsa, azsa Ramazan'ın son on gününde olması faziletli olarak kaç gün imkanları varsa o kadar e, cami gibi bir mabette kendilerini ibadete kapatmaları demektir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın her son on gününde hiç ihmal etmeden itikafa çekilirdi. Bu konuda Sahih Buhari, Sahih Müslim başta olmak üzere bütün hadis kitaplarında Peygamberimizin Ramazan'ın son on gününde itikafı terk etmeyip devamlı yaptığını bütün hadis raviyeleri rivayet ederler. Evet, sayın dinleyicilerim. Düşünelim bir, kendimizi niye kaybediyoruz? Kendimizi ve Müslüman kimliğimizi niye unutuveriyoruz? Hiç unutmamak zorunda olduğumuz yaratılış gayemizi niye işin haramlara Allah'ın istemediği ama dünyevi çıkarlar olan noktalarda kendimizi kaybediveriyoruz? Müslüman olduğumuzu unutuveriyoruz. İşte bu konularda itikaf konusunun bizim ihmal ettiğimiz hayatımızda çok önemli rolü olduğunu ve hepimizin can atmaya ihtiyaç duyduğumuzu değerlendirmeye çalışacağım. Önce bir giriş mahiyetinde insanlığın ihtikafa ihtiyaç duyduğunu değişik örneklerle gündeme getirmeye çalışayım. İnsan hayrın ve güzelliğin zirvesine doğru yol alabilmek için devamlı ama devamlı değişmek, yani gelişmek zorundadır. Bu bebeklikten orta yaşlara kadar nasıl fiziksel bir gelişme de söz konusu oluyor. Aynı şekilde akli yön ile, ruhi yön ile insan annesinden hiçbir şey bilmeyen bir halde dünyaya geldiği, çok aciz ve zavallı konumunda doğduğu gibi, giderek değişecek, gelişecek ve Rabb'iyle, kendisiyle, toplumla sağlıklı ilişkiler kuracaktır. Değişiklik, insanı esir eden bağlardan kısmen kurtulma çabasıdır. Özellikle insanın Rabb'iyle kulluğu arasına giren engellerden İslami anlamda hürriyet ve özgürlüğe giden yollardan kendisini alıkoyan İslam'dan başka teslimiyet gösterip tutku ve esaret şeklinde bağlandığı her türlü yanlış bağlardan kurtulma çabasıdır gelişme yani bulunulan konumdan dışarı çıkmak bir yönüyle hicretin farklı bir açılımını yaşamak demektir. Değişim ve gelişimden biz bunu anlıyoruz. İnsan değişmeyi durdurursa, tekamül denilen hayat boyu gidilecek yolda istikameti tutturamaz ise, yozlaşmayla, donuklaşmayla, kendini yenileyememenin getirdiği sıkıntılarla karşı karşıya kalacaktır. Onun için müminin bir ayağı sırat-ı müstakim denilen cennete doğru bizi götüren İslam yolunun sabit yani değişmeyen çizgisinde ayağının biri kalırken diğer ayağı tekamül dediğimiz olgunlaşma arayışında bir pergel gibi olmalı, devamlı açılımlar ve arayışlar içerisinde kendini yenilemeli, olgunlaşabilmeli ve Allah'a yaklaşabilecek, kulluk ilişkilerine girebilmelidir. Tepdili mekanda ferahlık vardır derler, ata sözü halinde. Atalarımızdan beri bize gelen özlü bir söz olarak, e, vatandaşımızın da bildiği bu söz, gerçekten mekanın insanı giderek kuşatmadan öte, Esir eden özelliklerinden kurtulma ihtiyacını gündeme getirir. İnsan bazen yaşadığı çevrenin dışına çıkıp kendini saran şartlara ve hatta kendisine bile dışarıdan bakabilmeli, bazen farklı bir kimse gibi kendini gözlemleyebilmeli ki insan kendini unutmuş olmasın, kendi tekambül çizgisine güzel yönler verebilsin, kendisi hakkında objektif değerlendirmeler de bulunabilsin muhasebe yapabilsin. Ölmeden, büyük hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekebilsin. Rüya'da kendini sanki başka biriymiş gibi dışarıdan görüp gözlemleyebildiği gibi yine insan kendisine çevresini kuşatanlarla birlikte dışarıdan da bakabilmeli, her şeyini yabancı gibi kontrol edip gözden geçirebilmelidir. Oto kontrol diyorlar batıllar. Nefis muhasebesi diyordu ecdadımız buna. Dolayısıyla insanın kendini kontrol altında tutabilmesi, kendini gözlemleyebilmesi, kendini eleştirip, kendini daha sağlıklı bir yola, tekamül çizgisine götürebilmesi, başkalarıyla uğraşmaktan daha öncelikli olabilmelidir. Biz dünyaya nizamat vermeye çalışırken, İnsanlara hakkı anlatmaya gayret ederken bazen acı ama kendimizi, ailemizi, yakınlarımızı unutuveriyoruz. Onları ihmal edip başka insanları ön plana çıkartan bir yanlışlık durumuna giriyoruz. O yüzden zekat gibi tebliğ de insanın kendisinden ve en yakın çevresinden başlayıp giderek büyüyen, genişleyen halkalar gibi olmalıdır ama... Her zaman bu olmalıdır ifadesi vakaya uygun olmayabiliyor. İşte bunu yeniden bozulan çizgiyi yerine oturtabilmek için... ...ihtikaf ruhundan alacağımız çok büyük yararlar vardır demek istiyorum. Bu otokritik yani nefis muhasebesi öyle bir otomat hale gelmeli ki... ...kişi bir taraftan konuşurken... Diğer taraftan yabancı bir kimse gibi bu konuşmayı kendisinin yaptığı konuşmayı eleştiri gözüyle dinleyip kritik edebilmeli ama bu biri diğerine engel olmamalı hem konuşmalı hem de kendi kendini süzgeçten geçirebilmeli. Yabancı bir insan konuşuyormuş gibi ruhu nefsi aynı zamanda kendisini konuşmasını kritik edip eleştiriye gidebilmeli. Aynı şekilde sokakta yürürken nehyanil münker görevini yani Allah'ın yasak kıldığı şeylere dur diyebilme özelliği kendi nefsine de yapabilecek kontrole ve olgunluğa sahip olabilmeli insan. İşte bu özellikleri bir insan ancak itikaf ruhunda yakalayabilir. İtikafı yaşayan bir kimse orada kazandığı bu tür kendi nefsini, Kontrol edebilmek, ona yön verebilmek, nefsini olgunlaştırıp meleklerle yarışabilecek bir kulvara doğru koşabilmek için itikafı tatmayan insan bunun yolunu yordamını bilmeyecek. İtikaf ruhunu gerçekten yaşayan insansa bu özellikleri itikafın dışında da hayatına yansıtabilecektir gayret ederse. Evet, itikaf ruhu insanın kendisini kontrol altına alıp kendini değerlendirebilecek seviyeyi her zaman insan tümüyle hayatına geçirebilmek için itikaf okulunda öğrenci olmak, orayı başarıyla bitirmek gibi bir görevi söz konusudur. İtikaf, insana kendini gözlemleyebilme, sorgulayabilme, hesaba çekebilme, ve öncelikle kendine marufu emredip, öncelikle kendindeki münkerlere karşı çıkarak nefsini ıslah edebilme yolunun anahtarını kazandıracaktır. Evet, itikaf niye camilerde yapılır da iş yerimizde, evimizde, herhangi bir yerde yapılmaz? Bunun cevabını mekanın öneminde buluyoruz. Çoğumuz fark etmiyor ama bilmeliyiz ki mekan, bulunduğumuz yer çok ama çok önemlidir. O önemden dolayı hicret diye Peygamberimiz zamanında başlayıp hatta ondan önceki peygamberlerin çoğunun hayatında uygulanan kıyamete kadar da ümmetin nice problemlerine çözüm olacak şekilde mümini hayra götürecek Hicretin önemi mekanın önemindedir. Hani 99 sonra sorduğu ve uygun fetva almadığı için cevap aldığı bilim adamını da öldürdüğünden yüzüncü katlini yapıp da sonra tövbe etmek için hayırlı insanların bulunduğu yere giden kişinin o bulunduğu yere gitme noktasında bir adım daha fazla olduğundan dolayı yolun yarısında ölmesi ve ölçülerek cennete gitmesinin kıssasını çoğu arkadaşlarımız bilir. Orada da vurgulanan hayırlı insanların bulunduğu yere daha yakın kişinin Allah'ın rahmetine, tövbe ile açılan güzel kapılara, İnsanın ihtiyacı ve samimiyetinin bir sağlaması şeklinde değerlendirilir. O yüzden bulunulan yer, insanı etkileyen çok ciddi bir unsurdur. Allah'a isyan edilen, nice haramlar işlenilen bir sefahet mekanı ya da başka Allah'a bir sürü isyan edilen herhangi bir e, haram işlenilen yer, bir de mescidi haramı bu sefahet alemlerinin icra edildiği yerle mukayese edin. İnsanın inanç, düşünce, davranış gibi hemen her yönüyle nasıl farklı mekanlarda çok farklı etkiler altında olacağı daha iyi anlaşılır. Hacca giden veya en azından umre yapma imkanına sahip olan kardeşlerimiz, oralardaki mekanın, ...insanı ne kadar etkileyecek özellikler de olduğunu, insanın sanki başka bir kişiliğe o mekanlar içerisinde, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Nebevi'den, o kutsal topraklardan bahsediyorum, oralarda yaşarken sanki insanın kendisini aşıp, kendini keşfedip, daha yeni, daha güzel bir insan oluvermesine sebep olacak... Mekansal faktörleri rahatlıkla değerlendirebilir. İşte itikafın Allah'ın evi kabul edilen camilerde yapılması insana kazandıracağı olumlu açılımlar yönünden değerlendirilebilmelidir. İnsan üzerinde büyük etkisi olan unsurlardan biri de zamandır. Mekan gibi zamanın da çok çok önemi vardır. O yüzden insanlar bazı önemli günleri, önemli saatleri unutmazlar. Hatıraları onlar için önemlidir. Kur'an'da eyyamullah dediği bazı Allah'a ait, kulların Allah'la ilişkisine ait önemli günlerin yad edilmesini insanlara hatırlatır. Vezkuru eyyamallah ifadesi Kur'an'da birkaç yerde tekrar edilir. Yani burada gündemimize sokululan zamandır. Allah asır suresinde o zamana yemin ederek dikkatimizi çeker. Dolayısıyla zamanın da hepimiz açısından olumlu değişimler, olumlu güzelliklere anahtar olması bakımından önemi büyük. O yüzden itikafın herhangi bir zaman diliminde yapılmasının eh caiz olmasıyla birlikte kamil anlamda, ideal manada Peygamberimizin sünnetinin icra edildiği zaman olan Ramazan'da ve özellikle de Kadir Gecesi'nin bulunduğu tahmin edilen bu kutlu ayın son on gününde olması bu zaman faktöründendir. Zamanların da mekan gibi insan üzerinde bilinen veya bilinmeyen çok çeşitli olumlu ve olumsuz özelliklerinin değerlendirilmesi o yüzden itikafın mekan ve zaman konusundaki açılımlarının öngördüğü ruh haliyle değerlendirilmelidir. İhtikafı Müslüman olmayanlar bile yer yer tanır, ondan yararlanırken, Müslümanların itikafı kültürleri ile bile bağlantı kurmaması, teori planında bile itikafın ne olduğunu çoğu Müslümanın anlatamayacak, ...hele hele kendisinin yaşayamayacak durumda olması gerçekten acı verecek bir özelliktir. Hindistan'ın İngiliz işgalinden kurtulmasında en önemli rolü oynayan Hint lideri Mahatma Gandhi'yi sanırım hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Mahatma Gandhi'nin önemli bir karar arefesinde Müslümanlar gibi oruç tuttuğunu, uzlete çekildiğini, Müslümanların itikafına benzer şekilde... İnsanlarla ilişkisini koparıp bir köşede düşünceye daldığını biliyoruz. Yine eski devirlere damgasını vuran, özellikle doğuda yaşamış bazı kişilerin dünyevi faydalarından dolayı da olsa bu tür özelliklere sahip olduklarını görüyoruz. İşte bu açlık ve uzlet hayatının ruhu arındırıp düşünceye açıklık getirdiğinin tecrübeyle sabit olduğundan, çok eski toplumlardan beri yaşanan itikaf tavrı İbrahim'i çizginin ana hatları üzerinde yaşayan peygamberimizden önce şirk ve puta tapmak özelliklerinden arınmış haniflerde de görüldüğünü biliyoruz. İşte buna şahit olan Hz. Peygamberimiz fıtratının da yönlendirmesiyle daha peygamberliğinden, ...bi'setinden önceki günlerde... ...çevresindeki toplumun... ...ve tüm insanlığın durumunu... ...düşünüp tahlil etmek için... ...hepinizin bildiği gibi... ...Hira'da inzivaya... ...yani itikafın... ...o günkü yapısına... ...yön... ...veriyor ve kendisini... ...oraya... ...bırakmak ihtiyacı hissediyordu... ...evet... Hira'da 38-39-40 yaşlarında daha çok oralara gitmeye inziva gibi itikafa peygamberimiz müracaat ediyordu. Demek ki bazen uzlet şeklinde veya inziva şeklinde uygulanan İbrahim'i özellikler içerisinde haniflere ve peygamberimizin çevreden görmesine, Sebep olacak bu uygulama itikafın eski şeriatlerde de olduğunu gösteriyor. Zaten Kur'an-ı Kerim itikafın eski ümmetlerdeki mevcudiyetine işaret ediyor. Bakara suresinin 125. ayeti kerimesinde İbrahim için vaktiyle belirlenen yeri ibadet yeri edinin. Nitekim biz İbrahim ve İsmail'e emrettik. Mabedimi Mescid-i Haram'ı, onu tavaf edecekler için, Akif'in yani Mescid-i Haram'da duranlar ve itikaf edenler için, Akif'in kelimesi itikaf kelimesinin köküdür, onlar için ve namazda rükû ve secde edecekler için temiz tutun deniliyor, Bakara 125'te. İşte bu ayet-i kerimedeki Akif'in kelimesi itikafa girenlere de işaret ediyor. Bu ayet-i kerime Allahü Teala Hazreti İbrahim'e ve İsmail'e hitap ettiğini bildirdiğine göre, eski ümmetlerin şeriatlerinde de itikafın mevcut olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla oruç nasıl eski ümmetlere de farz kılınan önemli bir ibadet ise, oruçlu zamanların belirli bir diliminde de olsa itikaf orucun en anlamlı şekilde, İnsan ruhunu geliştirecek özelliklerle taçlandırılmasına birinci derecede katkıda bulunan orucu en takvalı bir oruç. insanı en güzel inşa eden, tamir eden, canlandıran, yenilendiren bir özellik haline getiren bir husus oluyor. İnziva hayatı ve tümüyle insanlardan kopuk. Yalnız bir hayat aslında çok riskli bir durumdur. Bunalımlara, psikolojik sorunlara sebep olabilir. Vesveseye kapılar açılabilir. Hadis rivayetlerinde mecburi olmadan e, yalnız yolculuk bile tavsiye edilmemiş, yalnız kalanın kendi başına uzunca kendi başına kalanın şeytanla arkadaş olabileceği belirtilmiştir. İşte itikafta bu tür riskler taraf edilmiştir. Çünkü itikaf eden mutekif yalnız değildir. O Allah'la birliktedir. Onunla baş başadır. Onun evinde onun misafiri olarak onun ikram ve ihsanlarına muhataptır. Manastıra kapanmış veya tüm insanlardan soyutlanarak bin bir gün çilehaneye çekilmiş mistiklerden farklı durumdadır itikafteki mümin. O Toplumla, cemaatle, insanlarla bağını tümüyle koparmamış, sadece asgariye indirmiştir. Yan, yanlışlarını düzeltecek, sosyal ilişkilerdeki problemlerini, günaha giden yönlerini tümüyle bırakmış ama sosyal görevlerini daha güzel kuşanmak için yer yer cemaatten kopmayıp camide ve cemaatle namazını eda ederken Allah'ın evinde yer yer, Sadece onunla ve kendisiyle baş başa kalabilecek bir güzel ufuk açabilmiştir. Cemaatten kopmadan ve cemaati ıslah etmek için cemaatle günde beş kez birlikteliği sürdürerek onların iyi ve kötü taraflarını değerlendirme fırsatıyla kendisini de daha güzelleştirmek için camide Allah'a yönelmiştir itikaf eden kişi. Mistisizm. Ferdi inziva ile toplumdan tümüyle koparak, Sadece kendini ıslahı prensip edinirken, itikaf eden mutekif, Topluma daha faydalı olmak, Onlara davet ve tebliğ ulaştırmak, Onların ifsadına engel olmaya hazırlanmak için, Kendini ıslah isteği içindedir. Günümüzde Müslümanların hayatını, Hemen tümüyle kuşatan modern hayat biçimi, Kalabalık içinde yalnızlığın, aile içinde bile bireyselliğin, topluluk içinde bile bencilliğin öne çıktığı bir yaşam tarzı sunmaktadır. İtikaf ruhunda ise tamamen tersine, yalnızlık içinde toplum, yalnızken bile cemaatle birlikte, onun için planlar söz konusudur. Yalnızken bile Allah'la beraber olma, Allah'la beraber olurken, kendisini de yenileme bilinci söz konusudur. Dünya içinde ama, dünyadan yani dünyevilikten uzak, Allah'a ruhi özelliklere yakın, bir yaşama tarzı vardır itikafta. İtikaf, mümin için, özellikle davetçi, tebliğci, emri bil maruf yapmak isteyen gençler için, manevi azıkların toplanacağı, büyük bir hazinedir. Hani sporcular, Önemli maç öncesi hazırlık için kampa alınır, enerji depolar ve dış dünya ile ilgi ve ilişkilerini koparırlar ya, de bir mümin açısından çok önemli olan, içindeki ve çevresindeki düşmanlara karşı yapacağı mücadele için tebliğcinin, müminin kampa çekilmesidir itikaf. Yani itikaf bir yönüyle koruyucu hekimliktir. İnsanın kendi ruhuna check-up yaptırmasıdır. Tedavi olmaktır itikaf. Hasta olduğunun bile farkında varmayan, ruhi, psikolojik bir sürü bunalımlara girdiği halde önemsemeyen, kendisini kontrolünün dışına atan, başka şeyleri kendisine ve dinine rağmen önemseyen kişinin yeniden, yolunu ayarlayabilmesi, kendini kaybetme çizgisinden alıp diriliş çizgisine ulaştırabilmesi için önemli bir kurtarıcı rol oynar itikaf. Her gün yarım saat, bir saat olsun. Tefekkür, zikir, ille camide olması gerekmez, yatakta bile olsa ölüm ve şehadet rabıtası yapmak. İtikaf ruhunun insana kazandırdığı çok önemli. Çok lezzetli gıdalardır. Toplumun yanlışlıklarına alışmış, artık yadırgamaz hale gelmiş davetçi Müslüman, bazı zamanlarda sadece Allah'la kalabilmeli ki, sadece kendisi kendisiyle baş başa olabilmeli ki toplumu hayra doğru değiştirme bilinci bilensin. Hangi şuur ve tavsiye içerdiği belli olmayan halkın arasında bir söz var. Hani kendine iyi bak iki insan, iki arkadaş birbirinden ayrılırken yer yer Esselamu Aleyküm ifadesinin yerine, temenni yerine söylediği bir söz. Bu sözü, yani kendine iyi bak sözünü konumuza adapte edebiliriz. Günümüz insanı nefsinin hevasına gösterdiği ilgiyi, kendisini insan yapan özelliklere, kendisini mümin yapan konumlara, yani fıtratına göstermiyor. Modern insan, Rabbini unuttuğu için Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu günahkar yapı arz ediyor. İşte itikaf kendisine iyi bakmayı öğreten, kendisine bakmayı öğreten bir göz, kalp gözü, basiret ifadesidir. Bunun yerli yerine ikame edilmesidir. İtikaf gibi ibadetlerle insan Rabbine dönmeli ki kendine dönmüş olsun, kendini bulmuş olsun. İnsan kendine bakmasını bilmeli. Alıcılarını ıslah edip parlatmalı ki kendini ve çevresini objektif ve salim olarak gözlemleyebilsin. Çünkü alıcı sağlam değilse vericilerden gelen etkilerin doğru algılanması mümkün değildir. Günahlarla kirlenmiş, hastalanmış, Gözünü, gönlünü, beynini, bütün bu organları temizleyip, tedavi ederek, sağlığına ve uzaklaştığı fıtratına yeniden insan kavuşmalı ki, tanım, yorum, bakış ve değerlendirmeleri doğru yapabilsin. İşte itikaf, bütün bu özellikleri en güzel şekilde sağlar. Göz ve gönül aynasını berraklaştırır, paslarını siler, temizler itikaf. Günahlarla kararan gönül aynasındaki pasları, itikaf ruhu, içinde barındırdığı tövbe, gözyaşı, tefekkür, zikir, Kur'an okumak, Allah'la kopan bağını yenilemek gibi özelliklerle, insan kendisini de yeniler, ve alıcılarını güçlendirir. Alıcılar güçlenmediği için, Kur'an çok şeyler veriyor. Allah'ın rahmeti, Ramazanlarda ve diğer güzel günlerde taşıyor sanki ama alıcılarımızın ayarı bozuk olduğundan verici ne kadar güçlü olursa olsun ne kadar güzel şeyler verirse versin bizim alıcılarımız kapalı veya hasta olduğundan devre dışında olduğundan bundan yararlanmıyor yararlanamıyor hani rahmet çeşmesi ne kadar büyük olursa olsun, siz o çeşmenin altına testinizi, bardağınızı yanaştıramıyorsanız, onun büyük olması, gönüllere şifa bahşetmesi, sizin için pek bir anlam taşımayacaktır. İşte o yüzden itikaf, testimizi, bardağımızı, rahmetin altına koyabilmeyi öğretir. Alıcılarımızı sağlamlaştırır. Bizi, biz yapan özellikleri, bize rağmen, bizim dışımızdaki ve içimizdeki problemlere rağmen, bizi düzenler, düzeltir, olgunlaştırır. Ramazan ayı aslında itikaf ayıdır. Kur'an ayı olduğu gibi, oruç ayı olduğu gibi. Her Ramazan'da Peygamberimizin itikafı hiç terk etmediği halde, bugün Müslümanım diyen kalabalıklar, itikafın adını bile kolay kolay telaffuz edemeyecek hale gelmişler. İngilizce nice kelimeler bilirken faydalı faydasız, gençler delikanlılar Avrupa'daki futbol takımlarının bile futbolcularını babasını tanıdığı gibi tanıyıp sayarken, İslami kavramlardan, Kur'ani ifadelerden, itikaf gibi kendisini olgunlaştırabilecek güzelliklerden uzak kalmanın acısını, bunların adını bile kolaylıkla telaffuz edemeyecek, manasını anlayamayacak hale gelmesinden gösterebiliyor. Evet, faydasız nice konuların yön verdiği, gündeminde itikafın ve ona benzeyen kavramların hiç yeri olmadığından, belki ilk defa sizden duymuş oluyordur, bizden duymuş oluyordur, nice kalabalıklar bu kelimeyi. Bırakın davası İslam olmayan sıradan vatandaşları, siz gidin herhangi bir camiye, cami cemaatine anket yapın, itikaf nedir diye. İnanın bilenler çok az çıkacak, onlar içinde de uygulayanlar, itikaf yaptım diyenler hemen hiç bulunmayacaktır. Böyle bir zaman diliminde itikafı ihya etmenin çok ama çok büyük ecri vardır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte mal olarak kim Benden sonra terk edilmiş sünnetimden bir sünneti ihya ederse ona insanların o sünnetle amel etmesinin tümünün ecri kadar ecri, sevabı verilir. Ötekilerin sevabı azalmadan der. Yine ümmetimin fesadı zamanında kim benim sünnetime sarılırsa o kimse için bir diğer bir rivayette yüz şehit sevabı, ecri vardır diye müjdeler de bulunur Allah Resulü. O yüzden ümmetin fesadı zamanında unutulmuş böylesine itikaf gibi bir sünneti ihya edip dirilten insan, o sünneti dirilttiğinden daha çok kendisini diriltmiş olacak, kendisi canlanmış, hem dünyada hem ahirette de itikafla dirilmiş olacaktır. İtikaf, kamil anlamda kalabalık camilerde ve Ramazan ayında, özellikle Ramazan'ın son on gününde yapılacağını söyledim. İhtikaf, camiden kopan, camiden koparılan insanımızın, Allah'ın eviyle tekrar kucaklaşması, Ramazan'ın ruhu olan ibadeti, her ana, her dakikasına yaymasının prototipidir. Bununla birlikte itikafı, sadece Ramazan'dan Ramazan'a yapmak, günümüzün insanı tümüyle öğüten, bozan çarkları altında, günümüz şartlarında ölümcül hastalıkların tedavisini geciktirmek, hatta belki de o hastalıklarla ölmeyi göze almak demektir. O yüzden sadece Ramazan'da değil, ihtiyaç duydukça, ne zaman ihtiyaç duymayız ki dersiniz, hemen her gün, her gün ihtiyaç duyacaksak, 5-10 dakika, 5-10 dakikada olsa Allah'ın evi kabul edilen bir camiye bu gaye ile sığınmalı. İtikaf niyetiyle herhangi bir gün, herhangi bir fırsatı değerlendirmek için ne kadar zamanı kurtarabiliyorsak, zamanla kurtulmak istiyorsak Allah'tan yardım istenmeli. Onun davetine icabet edip onun ziyafetine, itikaf sofrasına katılmalıdır camilere sığınma imkanını da sıkça bulamayan bir kimse, evinde, işinde, sokakta, hatta yatakta itikaf ruhunu yakalayabilmelidir. Zaten Allah'ın arzı mescit değil midir? Allah müminlere kolaylık olsun diye her yerde kendisine ibadet edecek, edebilecekleri bir özellik vermemiş midir? Öyleyse en güzel itikaf Ramazan ayında ve en güzel itikaf camilerde yapılsa da, İtikaf ruhunu başka alanlara, me başka mekanlara, başka zamanlara taşıma gayretinde bulunmamak, ibadetleri cami gibi alanlara mahkum edip, diğer yerleri başka ilahlara ayırmak gibi feci durumlara da yol açabilir. İdealini elde edemiyorsak, Ramazan'ın son on gününü veremiyorsak, verebileceğimiz kadar, Ramazan'ın on gününde hiç fırsatımız yoksa, yine de tümüyle, e, bu fırsat elimizden gitti demeyip, ne zaman imkanlarımız, fırsatımız nasıl var ise itikafın ruhunu kısmen de olsa yaşayabilmek için zamanımızın ihtiyaç duyduğumuz her anına bunu yayabilmeliyiz. Yani her an itikaftaki gibi Allah'la beraber olma ve her yeri Allah'a ibadet edilen bir mekan haline, bir cami mescit haline getirme gayreti aynı zamanda Cihat sevabına da ulaşmak demektir. Bizi hayatta, sosyal hayatta aktif ve faal duruma götürmesi demektir. İtikaf özellikleriyle mümin, meleklik tarafını yani ruhi, manevi yönünü her çeşit ibadetlerle artırmış olur. Açlık yani oruç sayesinde de şehvetten, cinsel temastan perhiz yaparak hayvani taraflarını da azaltmış olur. O yüzden itikaftaki mümin melekleşir. Yani meleklerin temel özelliği olan Allah'a isyan etmemek, onun emirlerini tümüyle yerine getirmek, insani hayvani özelliklerden uzak olmak gibi sıfatlara sahip olur. Çünkü itikafta temel ibadetlerin hemen tümü, tümüne yakını mevcuttur. Yani itikaf ana, Doğurgan bir ibadettir. İbadetlerin fayda ve hikmetleri tümüyle ve en kamil şekliyle itikafta, hepsi dürülmüş şekliyle mevcuttur. İtikafla nefis terbiye ve teskiye edilip sabır zırhına bürünülür, böylece cihada hazırlanılmış olur. İhmal edilen gönlün tamiri, bakımı, tedavisidir. Gönül aküsünün şarj edilmesidir itikaf ruhu. Zühd, takva, ihlas, huşu ile eda edilip zevk alınan ibadet, manevi haz gibi konularda insanı derinleştirir itikaf. Muhasebe ve olgunluğa tırmandırır o merdivenleri en zirveye kadar insanı önüne koyarak yücelmesine sebep olur. Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde hep itikafa girmiştir. Vefatından sonra da Hazreti Ayşe annemizle birlikte diğer bütün hanımları itikafa girmeye ölünceye kadar devam ettiler denilir. Buhari ve Müslimin ittifak ederek rivayet ettikleri bu hadise göre. Yine Peygamberimiz İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste itikafa giren kişi günahları hapsedip sevapların tümünü elde eden kişi gibi kendisine sevap kazandıran kişidir diyor. Çünkü e, her çeşit sevaba girme, her çeşit ibadetin e, bir benzerini yerine getirme özelliği vardır itikafta. O yüzden peygamberimiz de sevapların tümünü elde eden kişi gibi bir sevap kazandıracağı günahlardan tümüyle kurtulan kişi gibi e, ecir kazandıracağı e, bir ibadet olarak e, ifade eder itikafı. Çünkü itikafta Allah'ın mescidinde ibadet için bulunan bir kimse, herhalde orada günah işleyecek e, bir yol bulamayacaktır. Aklına, zihnine de öyle bir e, ruhi atmosferden dolayı haramlar gelmeyecek, şeytanın vesvesesi ondan uzak olacaktır. Ee, i̇lk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret olan şu mübarek ayın son on günü olan cehennemden azat edilme günleri itikafa ayrılmalıdır ki en azından bulunduğumuz e, iş hayatında, ev hayatında, e, yattığımız yerde, sokakta itikaf ruhunu yakalayabilmeliyiz ki son on günü cehennemden azat edilme müjdesi ile ruhumuza bu e, güzellikler, bu müjdeler verilmiş olsun, e, Allah'a hakkıyla ibadet edebilecek, ona gereği gibi şükredecek ve bunlardan zevk alacak bir yapı kazanmış olalım. E, meşhur alimlerden Zühri diyor ki, insanların itikafı nasıl terk ettiklerine şaşıyorum. Oysa Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyleri bazen yapar bazen de terk ederdi. Fakat vefat edinceye kadar itikafı hiç terk etmemişti diyor. Yine bu ifadeyi Buhari ve Müslim e, rivayet eder itikaf bablarında. Sevgili dinleyiciler, itikaf ile inziva arasında aslında önemli farklar vardır. İtikaf inziva denilen uzletten çok farklıdır. İnziva dinimizde yasaklanmıştır. O biraz manastır hayatına benzer. Hristiyan keşişlerinin Allah'ın emri olmadığı halde kendilerine ruhbanlığı farz gibi görmelerinin neticesi olarak daha işte ıssız çöllere kendilerini mahkum ederek ya da insanlardan uzak bir manastıra kendilerini kapatarak inziva ile Allah'ı ve kaybettikleri güzellikleri aramaya gitmeleri söz konusudur. Ama bu inziva İslam'da yoktur, ruhbanlığın olmadığı gibi. İslam'ın ruhbanlığı cihattır. İtikaf bir kutlu arınıştır. İnziva ise, tabirca ise görevden kaçıştır. Peygamberimizin Hira'da yaptığı gibi belli bir süre, hayatın keşmekeşlerinden, velvelelerinden uzakta kalıp, nebevi ayetlerin kaynağı Kur'an ile kainatın her bir köşesine serpiştirilmiş afaki ayetleri, özbenliğimize yeti yerleştirilmiş enfüsü ayetleri birbirleriyle uyum ve irtibat halinde düşünmek, değerlendirmek, itikafta veya e, kısmen itikafa benzeyen e, işte Hira e, inzivasında e, söz konusudur. Ama e, inzivanın peygamberimizin peygamberliğinden sonra e, hiç söz konusu olmadığını tekrar hatırlayıverelim. Hira'ya peygamberimiz kendisine vahiy geldikten sonra hiç uğramamıştır. Hira'ya hiç çıkmamıştır. Hatta ondan sonra o mağaranın yakınlarında seferi olduğu, oralarda ihrama girdiği halde ziyaret için bile e, Hira'ya uğramamıştır Allah'ın Resulü. Ama bununla birlikte itikafı hiç terk etmemiştir. Resulullah e, peygamberliğinden e, kendisine nübüvvetin gelmesinden önce gittiği Hira'yı itikafla değiştirmiş e, ve ümmetine inzivayı değil de itikafı miras olarak bırakmıştır. Çünkü itikafta e, insanın Rabbına ve kendisine gelmesi söz konusu olduğu halde e, inzivada insan dalıp kalabilir, boğulabilir Orada e, kısır bir döngüye girebilir. Hira peygamberlikten önce de olsa bir duraktır, e, bir uğraktır ama orada durak e, olarak peygamberimiz uzunca kalmamıştır. Yani Hira'ya hapsedilen bir mesajın topluma bir faydası yararı yoktur. Bu yüzden peygamberin örnek mücadelesinden takip ettiğimiz gibi Allah'ın rızasını kazanmanın yolu toplumsal hayat ekseninde verilecek mücahededen, mücadeleden ve tebliğ aşamalarından geçmedir. Yani kendi hiramızdan çıkmadan, yaşamayı gaye edinmek bencilliktir. Oysa kurtuluş, insanlara hakkı ve sabrı tavsiye etmekte, emri bil maruf ve nehyanil münker yapmakta, iç cihadımızı yaparken dıştaki cihadımızı terk etmemektedir. O yüzden mistisizm, fena kavramıyla Yok olmayı, masiva kavramıyla yaratıkları terk etmeyi amaçlar. Tüm hayat boyunca kamil insan olmak için bireysel cihadı, nefisle mücahedeyi ön plana çıkarır. Bu çaba aslında zirvesi olmayan sonsuz bir uğraş olduğundan, bu tavır kısır döngü şeklinde bir ömür sürer. O yüzden de ailevi, sosyal ve siyasal görevler hep geri plana atılır. İşte itikafta, bu özellikler söz konusu değil, itikaf sosyal hayatta daha fazla başarılı olabilmek için insanın e, aküsünü şarj edebilmesi, kendisini yenileyebilmesi, karantinaya alması ve sporcuların kamp yapıp güçlenmesi gibi güçlenecek özelliklere sığınması demektir. İtikaf insanlara çok şeyler kazandırır. Hürriyetin yani özgürleşmenin gerçek anlamda ne demek olduğunu insan sadece Rabbıyla baş başa olduğu zamanlar anlar. İhtiyaç zannettiklerini, alışkanlıklarını, meşgalelerini, önemsiz meselelere ayırdığı zamanlarını, katili olduğu boş zamanlarını, israflarını ve buna benzeyen lüzumlu lüzumsuz hayatındaki her şeyi sorgulayabilir insan itikafta ve düzeltmenin yollarını arar. Ve öğrenir ki kendisini her an geliştirmek, değiştirmek, yenilemek özelliği, fırsatı vardır. Tövbe bilinciyle, Allah'a inabe ve yönelme ruhuyla insan henüz hayatta olduğu müddetçe fırsatları kaçırmamıştır. O yüzden insan itikaf ruhuyla hayatını planlamayı, kendini disipline etmeyi öğrenir. Tatmadığı manevi zevkler, hazlar var, onları tadar, güzel zevklerin farkına varır. Kur'an okuma gibi, anlama ve yaşayışına geçirme gibi, zikir, tefekkür, teheccüd adlı Kur'an'ın gece neşesi dediği güzelliklerle coşar, zevk sahibi olur. Yani boşak konuşma, fazla yiyip içme ve insanlarla çok ve gereksiz ilişkiden sakınarak huzurun, mutluluğun, sağlığın yolunu bulur. Gönlünü arındırmanın, olgunlaştırmanın vesilesini arar. Cami ve cemaatle ünsiyet kurma, beş vakit namazını cemaatle eda edebilme, cami gibi güzel e, yerlere alışabilme, hiç haram işlemeden gözüne ve kulağına sahip olabilme, taat ve sabır gibi faziletlerle cennet hayatının küçük bir özelliğini, cennet hayatının minyatürünü, dünyaya taşımaya çalışır itikaf ruhuyla insan. O yüzden itikafın en önemli amacı her ibadetin gayesi olan Allah'ın rızasıdır. Bu temel hedefin gerçekleşmesi için müminin davetçinin dünya meşgalelerinden kendini soyutlaması Rabbi ile yalnız kalması ve nefsini muhasebe etmesi sayesinde hayatını da amellerini de onun rızası doğrultusunda tanzim edebilme şuuruna erer insan. Böylece takva sahibi bir insan olma, kendisini aşabilme özelliğine varır. Allah'ın rızası için gerekli olan namaz, oruç, zikir, ibret, tefekkür, muhasebe, nefsi kontrol, geleceği planlama ve tekamüle ulaşmayı hemen tümüyle teka e itikaf içinde barındırır. Böyle çokça kapılarını açar. İslam'ı öncelikle kendi gön gönüllerinde ve benliklerinde hakim kılamayan insanlara, Allah'ın yardım edip, onlara devlet gibi güzel nimetler vermesi beklenemez. İnsanın önce inandım dediği dini, kendi içinde, kendi bulunduğu ev hayatında, kendi yaşadığı iş şartlarında hakim kılması gerekir. Yoksa onun e, davası adına söyledikleri, çok samimiyetle ilgili olmadığı ortaya çıkar. Dünyada Allah'ın razı olacağı devlete, ahirette insanın razı olacağı cennete kavuşmanın yolu, öncelikle tam manasıyla Müslüman olup, Allah'a teslim olmaktır. İslami bir şahsiyete ve iradeye sahip olmak, nefsi teskiye edip arındırmak, masiyetlerden, günahlardan, ahlaksızlıklardan arınmaktır öncelikle. Ruhuna özen göstermeyen bir müminin, Cenab-ı Hak'tan hidayet ve yardım beklemeye hakkı yoktur. Çünkü Ra’d suresinin 11. ayetinde Cenab-ı Hak meal olarak öyle buyurur. Bir toplum kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Biz fiili duamızla Allah'a yöneleceğiz, Allah'ın razı olduğu gibi değişeceğiz, değişmeye gayret edeceğiz. Elimizde olmayan gücümüzün yetmediği noktalarda Allah'ın yardımı dua ile dilenecek ve Allah da bizim tümüyle samimi olduğumuzu gayretlerimizle gösterdiğimiz ama acziyetlerimizle bir noktada tıkandığımız durumlarda yardımını gönderecek, bize lütuf ve ihsanda bulunacaktır. Yoksa görevlerimizi yapmadan sadece dua ile avunursak her şeyi biz kendimiz devreye girmeden Allah'ın her şeyi Bizim aracılığımız olmaksızın da düzelti vermesini beklersek, e, sünnetullahı anlamamış, kabul olmayacak duayı yapmış oluruz. O yüzden itikafı iyi tanımak, hayatımıza yön vermek için itikafın kurtarıcı kollarına atılmak, en azından yılda bir defa Ramazan ayında, hele Ramazan'ın işte yarınla birlikte başlayacak son on gününde itikafa girmek, Peygamberimizin unutulan önemli bir sünnetini ihya etmek demektir. Hayatımızı namaza benzetmek zorunda olduğumuz gibi, İtikaftaki Allah'a adanmışlık ruhunu ve işe kendimizden başlamamız gerektiği bilincini, Her an canlı tutmak da, Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmek için mecburi yolumuz olmalıdır. Evet, toplumdaki şerleri değiştirmek niyetiyle, Toplumu ıslah etmek için kendimizi yetiştirip ıslah için haydi itikaf ruhuna veya itikaf için camilere hanım dinleyicilerimizin evlerinde ne kadar zaman bulabiliyorlarsa on gün imkanları varsa evlerinde gelinleri kızları var işleri o yapabilecek evlerinin bir odasında erkek müminlerin camide yaptığı gibi kendilerini itikafa ayırabilirler Yemekleri ayaklarına gelir camideki itikaf edenlere veya kendileri e, ihtiyaç varsa yemek için veya buna benzeyen tuvalet ihtiyacı gibi abdest ihtiyacı gibi camiden veya itikaf yapan evde itikaf yapan hanım odasından çıkabilir. Ama böylesine zaruri olmayan hususlarda itikaf ettiği odasını terk etmez. O zamanlarını daha çok ibadetlere... Kur'an e, okumaya, Kur'an'ın tefsirine, tefekkür etmeye, e, Allah'ı zikretmeye, günahlarını hatırlayıp tövbe etmeye yönelir. Nafile ibadetlerini ihmal etmez, teheccüdlerini ihmal etmez, böylece arınmış, yenilenmiş olur. Dolayısıyla hem hanımlarımızın hem beylerimizin evlerde ve camilerde itikaf yapmaları, tadamayacakları e, en güzel zevkleri e, bulmalarına e, sebep olacaktır. Hepiniz e, itikaf ruhu içerisinde e, Allah'ın razı olacağı e, davranışlar içerisinde bulunmanız temenni ve duası ile e, hayırlarla kalın, güzelliklerle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim. Kuran kavramları. Hazalayan ve sunan Ahmet Kalkan. Daha.